Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Marmara Üniversitesi eski Nişantaşı Kampüsü'nün özel mülkiyete geçmesi ve buradaki yeşil alanlara bina yapılacağı haberleri üzerine Teşvikiye sakinlerinin başlattığı kampanya sürüyor. Change.org, Kepçeniçek adresinde kampanyaya bugüne dek 15 bine yakın kişi imza attı. Teşvikiye mahallesi sakinleri son kalan deprem toplanma alanlarının yapılaşmaya açılmasına karşı dava açtı. Söz konusu alan içerisinde sanserler, kirpiler, kuşlar gibi birçok canlıyı barındıran bir koruya sahip olmanın yanında aynı zamanda deprem toplanma alanı olarak da belirlenmiş. Teşvikiye sakinleri, zengin bir biyolojik çeşitlik ve onlarca senelik ağaçları barındıran, zarar gördüğünde bir daha asla yerine konulamayacak bu ekosistem doğal haliyle korunmaya alınması gerekirken yerine inşaat yapılması kabul edilemez. İstanbul depreminin gitgide yaklaştığı bu dönemde mahalle sakinleri olarak deprem toplanma alanlarımızı korumak zorundayız dedi. Kampanyanın talepleri ise şu şekilde. Arazi içerisinde yeşil alanların belediye tarafından derhal koruma altına alınması, deprem toplanma alanı olarak belirlenmiş arazinin deprem toplanma alanı olarak kalması, araziyle ilgili mahkeme süreçleri sonuçlanıncaya dek yıkım ve hafriyat dahil işlerin durdurulması. Teşvik ediciler olarak Bu arazinin gelecek kuşaklara miras olarak kalmasını sağlayacak doğru bir kararın alınması. İstanbul'un az kalan yeşil alanlarından ve deprem toplanma alanlarından birine sahip çıkmak için siz de imza atmak isterseniz change.org.taksim.kepçeniçek adresine ziyaret edebilirsiniz. Antalya Kemer'de Ulu Çınarlar'ın karayolu için kesilmemesi amacıyla süren kampanyada imzalar teslim edildi. Change.org Taksim Ulu Çınarlar Yaşasın adresindeki kampanyaya atılan 12.300 imzayı Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü ve Antalya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne teslim eden bölge halkı gelişmeleri imzacıları şu ifadelerle duyurdu. Sevgili yaşama hürmet edenler, dilekçemizi toplanmış olan 12.300 imzayı Tarım Orman İş Sendikası Denetleme Kurulu Başkanı Orman Yüksek Mühendisi Doktor Mehmet Ali Başaran'ın hazırladığı ölçüm karnesi ve raporla haklılığı kanıtlanan bölgenin anıtsal havza olarak dokunulmadan korunması talibimizi resmi makamlara ilettik. Başvuru sırasında bize eşlik eden Doktor Başaran basın mensuplarına nasıl ki doktorların ne olursa olsun insanları koruma yemini var bizim de ne olursa olsun doğaya koruma yeminimiz var diye ifade verdi. Başaran hazırladığı raporla bölgedeki 9 ağaçta yapılan ölçüm sonuçlarına göre 7 ağacın anıt ağaç statüsü puanlarını karşıladığı ve 2 ağacın da puanın çok az altında kaldıklarından istikbal anıt ağaç olarak korunmaları gerektiğini belgeledi. Kökleri ve taşları birbirleriyle yakın ilişkide olan bu ağaçların dokuzunun da acilen korunmaya alınmaları gerekiyor. Antalya Çevre İl Müdürlüğü nöbet alanına gelerek söz konusu ağaçlarda ölçümler yaptı. Bu gelişmeleri olumlu bulmakla birlikte yol inşaatının su gözü etrafında ağaçların hemen dibinde devam ediyor olması nedeniyle rahat bir nefes almış değiliz. Nöbetimiz gece gündüz devam ediyor dendi kampanya Change.org Taksim Ulu Çınarlar Yaşasın adresinde. Change.org Taksim Zehirsiz Sofralar adresinde ise tarım zehirlerinin yasaklanması için süren kampanyada bir başarı var. Bakanlık 9 pesisit etken maddesinin yasaklanmasına karar verdi. 7 pesisit etken maddesi için de kısıtlama kararı verdi. Yüzün üzerinde kurum ve inisiyatifin yer aldığı Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı tarafından başlatılan Zehirsiz Kampanyaya bugüne dek 138 binin üzerinde kişi imzalarıyla destek verdi. Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı yasaklama kararını olumlu karşılarken kısıtlama getirilen tarım zehirleri içinde yasak kararı alınmasını, insan ve çevre için zararlı diğer tarım zehirlerinin de kullanımının sonlandırılmasını ve alternatif zehirsiz yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi için gereken adımların atılmasını beklediklerini belirtti. Kampanya Change.org Taksim Zehirsiz Sofralar adresinde başarılarla birlikte sürüyor. Milas'ın Beçin ve Çamovalı köylerinde 2000 dönümlük orman arasında bulunan kızılçamlar kesiliyor. Orman ekosistemine daha fazla zarar verilmeden Milas Beçin Çamovalı bölgesinde endüstriyel plantasyon projesinin iptal edilmesini talep eden kampanya change.org/milas'ta ormanların kesilmesini durdurun adresinde sürüyor. Mula Çevre Platformu, Milas Meclisi tarafından başlatılan kampanya, Milas, Beçin ve Çamovalı köyleri sınırları içerisinde Denizcik adında küçük bir gölde bulunan Kızılçam ağaçlarıyla kaplı 2000 dönümlük dağ yamacındaki orman arazisinin kesimine karşı çıkıyor. Kampanyada şu ifadelere yer verilmiş. Anayasada orman arazileri amaç dışı kullanılamaz diye belirtildiği halde gece gündüz demeden endüstriyel plantasyon kurmak ve ormanları gençleştirmek gerekçeleriyle kesiliyor. Alanda uzman bilim insanlarına göre ormanların ağaçlandırılarak değil kendi doğal sürecinde kendisini yenilemesi önemli. Dolayısıyla ihtiyacı yönelik odun üretimi açık alanlarda hızlı gelişen ağaç türleriyle yapılan ağaçlandırmalarla yapılarak doğal ormanlar üzerindeki baskı azaltılmalı dendi kampanya. Change.org Milas'ta ormanların kesilmesini durdurun adresinde imzaya açık. Ben Uygar Özes